276. Konu, Kureyş ileri gelenlerinin Hazreti Peygamberin üstüne işkembe atmaları ve Ebu'l Buterin'in peygamberi müdafaa etmesi, Abdullah bin Mesud şöyle anlatıyor, Bir gün Hazreti Peygamber namaz kılarken, Ebu Cehil bin Hişam, Rabia'nın oğulları Utbe ve Şeybe, Ukbe bin Ebi Muayt, Ümeyye bin Halef ve iki kişi ki hepsi yedi kişiydi hicrede oturuyorlardı. Peygamber secdeye vardı ve secdeyi çok uzattı. Ebu Cehil, hanginiz gidip de falan evde kesilen devenin işkembesini bize getirir ve onu Muhammed'in üzerine koyar, dedi. Onların en şakisi olan Ukbe bin Ebi Muayt gitti, işkembeyi getirdi ve Resulullah'ın omuzlarına attı. Peygamber daha secde halindeydi, ben de orada bulunuyordum, arkam olmadığı için bir kelime konuşmaya dahi gücüm yoktu, bir de baktım ki, Resulullah'ın kızı Fatıma geldi ve babasının omuzlarından o işkembeyi alıp attıktan sonra Kureyş'e yönelerek onlara küfretti. Onlar Fatıma'ya bir cevap vermediler. Hazreti Peygamber ise, her zaman ne kadar secdede kalıyorsa, yine o kadar kaldıktan sonra başını kaldırdı ve namazını bitirdikten sonra üç defa, Ey Allah'ım, Kureyş'i sana havale ettim. Allah'ım, Utbe'nin, Ebu Cehil'in, Şeybe ve Ukbe'nin hakkından gel, dedi. Sonra Hazreti Peygamber mescidden çıktı, bastonuna dayanıp yürüyen Ebul Buhteri ile karşılaştı, o, peygamberi gördüğünde peygamberin yüzünün solgunluğunu fark etti ve, niçin böyle oldun, diye sordu, Hazreti Peygamber, benim yakamı bırak da gideyim, dedi, Ebul Buhteri, Allah'a yemin ederim ki, ya bu hadiseyi bana söylersin yahut da yakanı bırakmam, çünkü senin başına bir şey gelmiş, dedi, Hazreti Peygamber, baktı ki Ebul Buhteri ısrar ediyor, ona olayı anlattı. Bunun üzerine Ebul Buhteri, gel, mescide gidelim, dedi. Hazreti Peygamberle Buhteri mescide yöneldiler. Sonra Ebul Buhteri, Ebu Cehil'in yanına giderek, ey Ebel Hakem, sen misin, Muhammed'in üzerine işkembe atılmasını emreden, dedi. Ebu Cehil buna, evet diye cevap verdi. Ebul Buhteri bastonunu kaldırdı. Ebu Cehil'in kafasına vurdu. Bunun üzerine herkes birbirine girdi. Bunu gören Ebu Cehil Allah hayrınızı versin, ben Ebu Buteri'nin vurduğu bastonun intikamını almaktan vazgeçiyorum. Muhammed'in maksadı bizim aramıza düşmanlık sokmaktır ki o ve arkadaşları kurtulsunlar diye bağırdı.